Herkese merhaba. Çağdaş Düşünme ile karşınızdayız. Her program olduğu gibi bu programda Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikteyiz. Ve onun bilgileri ışığında devam ettireceğiz programın. Hocam hoş geldiniz. Hocam. Öncelikle her zaman söylediğim gibi yine programın başında teşekkürler iletmek isterim sizlere. Çok fazla yoğun talep var. Çok teşekkür ediyorum sizlere seyircilerimiz. Şimdi ben burada bir şey daha gördüm. Genellikle 50 yaş üzeri zamanında bizim dönemin insanları onlar okuyan insanlardı gençlerdi ee, onlar bu programı çok dinlediklerini ve onlar çocuklarına mutlaka bunu bu programı dinlemelerini söylediklerini çocuklarından öğreniyorum bunları gerek dışarıda gerek üniversitedeki e, gençlerde görüyorum ve ee, bu açıdan o babaları tebrik ediyorum tabi böyle babalara sahip olmak çocuklar için bir avantaj ülkemiz için de bir avantaj ihtiyacın ne olduğunun farkındalar ve nasıl karşılanacağını da biliyorlar anladığım kadarıyla işte bize burası lazım biz çağımızın düşünüş biçimini ve onunla üretilen paradigmaları anlatmaya çalışıyoruz. İster seversiniz, ister sevmezsiniz. Tercih sizin. Ama realite bu. Bunu bilmesi gerekiyor bu toplumun. Ee, ve bugün insanlık ve bundan sonra da bunun üzerinde dönecektir. Bunu geriye doğru sardırmaya çalışmak döndürmeye çalışmak boşuna uğraşıdır boşuna onlarla zaman harcamayalım ee, bunu bir an önce toplum olarak öğrenelim, oluşalım ve onunla ürünler verelim bu arada ben TRT'ye bir sitemde bulunacağım çünkü TRT dediğimiz zaman bizim halkın, devletin, milletin senin, benim kanalım benden zorla ve benim irademe bakmadan vergi alıyor biz de veriyoruz evet. razıyız niye çünkü toplum için var devlet için var fakat şurada yaptığımız programın benzerini hadi ben olmayayım başkası olsun orada yapmak zorundalar bu, bu toplumun ihtiyacıdır ben onlara sitem ediyorum eğer ki toplumdan mecburen aldıkları bu vergilerle toplumun asıl ihtiyacı olan programları yapmazlarsa toplumu tatmin eden, deşarj eden tüketen duygularını yani boşaltan programları yaparsa ben hakkımı helal etmeyeceğim bir kişi olarak ikincisi de ...bu verginin benden alınmasına zulüm diyeceğim. Evet. evet Şimdi bugün de yine hocam dikkat çeken başlıklarımız var. Dinle felsefe arasındaki farklar, dinle dünya işleri ayrımı, kutsal kitaplar ve bilim gibi birçok başlığımız var. Ee, başlayacağız. Başlamadan önce hocam aslında şöyle sorular da e, geliyor... Bir karar vereceğiz diyelim diyor seyircilerimiz. Ama nasıl doğru karar vereceğiz? Bu aşamada ne yapmamız gerekiyor? Size de danışmak istediler. Bugünkü konularımızın arasında da var aslında bu. Bununla başlayalım dilerseniz. Tabii ben söylemeye çalıştığım şeyler... felsefi irdeleme sonucunda ulaştığım şeylerdir. Evet. O nedenle... ...tabii ben... ...çok sayıda filozofları okuyarak... ...ama sade okuyup naklederek değil kendim önce algılayarak ve onu uygulayarak sonra da kendi ifade kalıplarımla ve kompozisyonumla ve ifade üslubumla onu sunmaya çalışıyorum. Şimdi felsefeye baktığımız zaman tabi bu söyleyeceğim şeyleri öyle net bir kitapta da bulmak mümkün değil. Yani bir sürü kitap okuyacaksınız kendiniz çıkarsama yapacaksınız. Şimdi karar vereceğimiz zaman şöyle bir yol izlememiz gerekir. Aklımıza bizim ne yapmamız gerektiğini bize söylemesini dikte etmemek gerekir. Evet. Yani aklıma bana şunu yaptır dememem gerekiyor. Peki ne yapmam lazım? Yani karar vereceğim konuda o konu ile ilgili bilimin tespit ettiği teknik bilgileri ben aklıma vereceğim aklım bana diyecek ki sen şunu yap o zaman yaptığım zaman daha isabetli ve belki de tam isabetli karar vermiş olacağım evet hocam. şimdi hocam e, din ve felsefe bazen yan yana getirmeye çalışılıyor bazen karşı karşıya bazen düşmanmış gibi bazen dostmuş gibi bu konuda ne dersiniz sizin yorumunuz nedir Tabi binlerce yıllık güzergaha baktığımız zaman yani insanlığın düşünme güzergahına baktığımız zaman e, din ile felsefe at ayrı cinslerdir. Bunları ne dost ne de düşman yapmak mümkündür. <gülüyor> Bakın düşman yapmayalım ama dost da yapmaya çalışmayalım çünkü ikisinin de her şeyi farklıdır. Her şeyden önce bilgi elde etme metotları farklıdır. Bilgi elde etme kaynakları da farklıdır. Onun yanında amaçları da farklıdır. İkisi de aklı kullanır ama din sistemsiz aklı kullanır. Felsefe sistemli aklı kullanır. Dolayısıyla e, sonda belki söylemem gerekiyor bunu ama şimdiden söyleyeyim bu da felsefenin metodudur. Yani felsefe yapmanın metodudur. Önce temel öncülünü iddiasını ortaya koyar. Sonra da onun delillerini, gerekçelerini, mesnetlerini ileri sürer. Ben de öyle yapayım. Temel öncülü olarak şunu bilelim ki dinin olduğu yerde felsefe, felsefenin olduğu yerde din bulunmaz. O nedenle zaten 1500 yıl batıda Hristiyanlık özellikle felsefeyi dinin hizmetinde kullandı ama sonunda kaybeden din oldu. Ve felsefe dini bitirdi. Neden bitirdi? Çünkü dinin söylemlerini felsefe mantık disipliniyle çalışır mantık disiplininin ilkelerine ve kurallarına tabi tuttu, testine tabi tuttu dini, dinin söylemlerinin çoğunluğunun mantıksız olduğu ortaya çıktı bu testten geçen ve mantıklı, rasyonel ama çağımızın rasyonu, akıl çapı açısından Testi geçenleri de almıştır. Onların detaylarına girmiyorum. Ama e, 1500 yıl sonunda e, din bu e, savaşı kaybetti. Şimdi insanlığın e, geçtiği bu aşamadan tekrar e, geçmeye çalışılabilir. Ama yok biz o aşamayı kabul etmiyoruz. Biz bunu bizim dinimizde ispat edeceğiz. Öyle değildir. Bizim dinimizde hani derler ya akıl ve mantık dinidir. Hiçbir yani din, akıl dini olabilir. Ama mantık dini olması bambaşka bir şeydir. Fakat akıl dini dediğimiz zaman hangi dönemin insanlığının akıl çapına göre akıl dinidir. Geldiği dönemdeki e, akıl çapına göre akıl dinidir. Ama geldikleri dönemlere bakıyoruz. En sonuncusu İslam'dır. 7. asır ondan sonra 14 asır daha geçti ve 14 asır içinde hele İslam'ın gelişinden sonra İnsanlığın akıl çapı müthiş gelişti ve değişti ki, işte bugünkü teknolojik icatları yapabilir hale geldi. Dolayısıyla, e, İslam'ı akıl ve mantık dini olarak göstermeye çalışmak da boşuna uğraşıdır. Şimdi tabi, Kur'an-ı Kerim'e gittiğimiz zaman, Kur'an'ı felsefi olarak ve bilimsel olarak ele alırsak ipuçları bulabiliriz. Ama motamot bugünkü kavramları ve mantıkiliği bulamayız, bunu bilelim. Ona da boşuna uğraşmayalım. O durumda zaten ne yapmış oluyoruz? Kutsal kitabı yorumla ve tefsirle tahrif etmiş oluyoruz onun orijinalliğini otantikliğini bozmuş oluyoruz ona girdi ve oksidasyon sağlamış oluyoruz. Mesela buna Kur'an-ı Kerim de dahildir ama zahiri anlamını aldığınızda öyledir. Fakat iç anlamını nümenini özünü aldığınız zaman eee çok daha farklı şeyler söylemek istediğini anlarsınız. Mesela aklı kullanma meselesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok ayet var. Hep akıl sahiplerine hitap eder. Aklınızı kullanmıyor musunuz der. Ama bilelim ki buradaki zahiri akıl mukayyet akıldır. Yani sınırlı akıldır. Çünkü bütün dinler ee, insan aklına sınır çizerler. Bu sınırın dışına çıkamazsın. Şartlı ve güdümlü düşünmeni ister. Şartlı ve güdümlü olmasının da sebebi kendi söylediği e, söylemlerini kabul etmen şartına bağlıdır. Onu çürütmeye, ye dayalı bir akıl yürütmeye yani sınırsız akla, yani mutlak akla e, görünürde müsaade etmez. Fakat Kur'an-ı Kerim gibi ilahi bir kitap insanlığın e, düşünme yapmak suretiyle aklının çapının genişleyeceğini bilir. Dolayısıyla bir süre sonra sınırsız mutlak akla ulaşabileceğini bilir bunu bilerek zaten bunu hedefleyerek aslında aklınızı kullanın diyor ama o anda o dönemdeki Kur'an'daki akıl çapında kalırsanız bir adım ileri gidemezsiniz önemli olan burada Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği düşünme işlemini yapmamızdır çünkü akıl çapı ancak ve ancak düşünme işlemi yapmak suretiyle gelişir ama bu düşünme biyolojik ve sofistik düşünme değil, sistemi, sistemli beşeri düşünme ile olur. Sistemli beşeri düşünme de bilgi ve fikirle sorgulayarak olur. Normalde hiçbir din ve kutsal kitap kendisini sorgulamaya müsaade etmez. Ama Kur'an'ın böyle bir derdi olmadığını görüyoruz. Çünkü düşünün diyor akledin diyor ha, orada kalmak için akledilmez ki zaten zaten orada var demek ki onu aşmak için akledilmesi istenir şimdi bununla ilgili tabi çok ayet-i kerimeler var ben onlara da fazla girmek istemiyorum fakat burada e, burada Şimdi de ederiz ki Batı bugün içinde özellikle Hristiyan dünyasıdır. Onlar Hristiyanlığa göre hareket ediyorlar. Bunun felsefi, bilimsel ve mantıki açıdan hiçbir değeri yoktur bu iddianın. Çünkü Batı 1500 yıl o dinsel düşünmeyi aşmak için zihinsel boğuşma yaptığı ve 18. asırda onu açtıktan sonra bu patlamaları yapabildi. Aslında batı, bugünkü batı Hristiyanlığın işini bitiren batıdır. Şimdi diyebiliriz ki e İslam da Yahudiliği ve Hristiyanlığı bitirmek istiyor. E o zaman niye onlarla bugünkü batı ile çatışıyoruz ki? Demek ki bu söylemle ilgili bir şey değil. Yapıyla ilgili bir şey. Biz Kur'an-ı Kerim böyle diyor ama e, biz bugünkü akıl çapına ulaşamadığımız için bugünkü e, batıdaki çağdaş insanlık çizgisinin akıl çapı kesitiyle problemimiz var. O nedenle bugünkü insanlığın arasındaki çatışma ve farklılık farklı dinlere mensup olmaktan kaynaklanmıyor. Çağın akıl çapını yakalamak ve yakalamamaktan kaynaklanıyor. Eğer ki bugünkü felsefi fikirlere, kuramlara, kavramlara, bilimsel bilgilere... E, bir rezistans, bir direnme, bir diretme varsa bizde bunu iyice bilelim ki ki öyledir de zaten test ettiğimiz zaman öyle olduğu ortaya çıkıyor. Biz çağın akıl çapına ulaşamadık. Şimdi çağın akıl çapına ulaşamamış toplumlara çağın akıl çapının sosyal felsefi dini hatta teolojik bırakın fen ve teknolojik alanları teolojik e, verileri verdiğiniz zaman eğer onları algılayamıyorsa bilelim ki e, çağımız öncesindeki akıl çapındadır ve onları onlara vermenin bir anlamı da yok çünkü ki onu kabul edemez alamıyor e, dolayısıyla kardeş insani davranış ki hayat sadece insan davranışları ve insan ilişkilerinden ibaret değil. Bunun yanında bir sürü daha işte bilimsel, felsefi, sosyal, ekonomik, eğitimsel, teknolojik, fen bilimleri ile ilgili de bir sürü alanlar var. Bu alanlara da adapte ve uyum sağlanamıyor. Dolayısıyla toplumumuzun ilk etapta ama önce kafa katmanını işgal edenleri hard disklerinin çağımızdaki e, güncel düzeye upgrade yapması, yapılması lazım güncelletirilmesi lazım yoksa istediğiniz kadar uğraşın e, çağdaş ürünleri alamayacaktır bu da bizim atasözümüzdür en zor iş Çağ dışı insan malzemesiyle çağdaş işler yapmaktır. En zor iş budur. Dolayısıyla öncelikle toplumun kafa katmanı sonra da aşağıya doğru bütün katmanları bu çağdaş akıl çapına ve düşünme düzeyine ulaşmak zorundadır. Aksi takdirde e, fatura çok ağırdır. Bunu yapamadığımız için görüyorum, bu ülkeyi elinde imkanı bulunanlar çok hor kullanıyorlar. Her vurup harman savuruyorlar. Ülkeye sahip çıkmak yerine hepsine sahip olmak için uğraşıyorlar. Bunu bilelim. Bunun faturası çok ağırdır. Geçen haftalarda sahabe sisteminden söz etmiştim sahabe sistemi bir şeye sahip olmak için değil bir şeye sahip çıkmak için verilen çabanın hareketinin ismidir bunun faturası çok ağır olur olacaktır oluyor da zaten şimdi bu boş işlerle uğraşıp zaman harcayıp milletimize duygusal tatmin sağlamak için felsefeyi modası geçmiş bir sistem olarak dinin hizmetinde kullanıp bakın bizim dinimiz ne kadar üstündür, büyüktür, değerlidir gibi enerji, kaynak ve zaman harcamalarıyla uğraşmamak için Spinoza'dan bir iki alıntı yapacağım. buyurun. yani dinimiz çok değerli olabilir çok üstün de olabilir ama bilelim ki bu bizim başarımız değil ki çünkü o bizim ürünümüz değil o başkasının ürünü Allah'ın ürünü Allah da olsa başkasıdır sen değilsin bakın ileri dünya bugün bizim üzerimize ve karşımıza hep kendisiyle çıkıyor ama biz onun karşısına İslam'la ve Allah'la çıkıyoruz kendimiz çıkamıyoruz bunların üzerinde düşünmek lazım ey terete, bunların üzerinde uğraş dizilerle filmlerle duygusal tatminlerle benim de milletin de parasını benim geri kalmam için kullanma kullanma kardeşim senin değil bu Bakın Spinoza diyor ki kutsal kitabı felsefe ile uyum içine sokmak isteyen kimse ister istemez peygamberlere de tanrılara da onların hiç düşünmedikleri birçok şeyi onlara yakıştırmak, bunları onların ağzından söyletmek için bu kutsal kitaplara tefsir yoluyla yorum yoluyla yerleştirmek için uğraşırlar. Böyle yaptıkları zamanda o kutsal kitapları kendi çıkarları için ki bunların başında kendi duygularını tatmin ve maddi libidinal hazlarını tatmin için eee ...kullanmaya çalışırlar diyor. Yine devamla diyor ki... ...akıl ile felsefeyi... ...ilahiyatın... ...hizmetkarı yapmaya... ...kalkan kimse... ...eski ve geçmişteki... ...bir halkın... ...ön yargılarına... ...tanrısal şeylermiş gibi... ...geçerlik kazandıracak... ...ve bunlar aracılığıyla... ...zihni ve ruhu teslim alıp körleştirecektir diyor. Kardeşim, insanlığı toplumu ileri götürmeye yönelik yapılmayacak her türlü kutsal kitap tefsiri ve yorumu, o toplumu körleştirmek, zihnini körleştirmek ve geride kalmasını sağlamak o toplumla beraber sahip oldukları kutsal kitabın da dünya üzerinden en azından hüküm icra etme açısından yok olup gitmelerine sebep oluyorlardır diyor. Kur'an-ı Kerim'e hakikaten nümenlik baktığımız zaman öz ve içerik olarak baktığımız zaman Kur'an'ın çağımızdaki akılcı ve bilimsel düşünmeye geçmek istediğini görürüz. Akılcı ve bilimsel düşünme neydi? İlgili bilim dalının tespit ettiği teknik bilgileri alarak üzerinde sistemli akıl yürütmek idi. Dolayısıyla ilgili bilim dalı dediğimiz zaman hangi konuda düşünme yapacaksak o konunun ilgili olduğu efendim e, gökyüzüyle ilgili ise astronomi, yeryüzüyle ilgili ise, jeoloji, biyoloji velhasıl hangisi ise onların bilimlerini, bilimsel e, tespitlerini almak gerekir. Yine burada tabi ki ne yazık ki bu bilgileri henüz biz ilk olarak tespit edebilen bulabilen e, bir toplum değiliz. Yine yabancıdan başkasından alacağız. Alıyoruz. Alalım. alalım. Ama e, gerçi biz bunu Kur'an'ın neresinden çıkarıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de nazar etmek diye bir kavram var. Fen zuru diye başlar. Bakınız, doğaya bakınız, deveye bakınız, insana bakınız, tarihe bakınız. Bu bakmak e, bilimin metodudur. Nazar bilimin metodudur. Bu metot da tabi 18. asırdan sonra değişti ama 18. asıra kadar deneme ve gözetleme idi. İşte Kur'an-ı Kerim'deki nazar bu gözetlemedir. Bakmadır. Çıplak beş duyu organları ile doğaya bakmaktır. Tabi bu 18. asırdan sonra bu metot gözlem ve deney şeklinde yenilendi. Çünkü gözlem ve deney cihazlarla yapılır çıplak beş duyu organlarıyla yapılmaz o nedenle bu deney ve gözlemi yapabilmek için bunu yapabilen cihazlar icat etmen lazım bu da yine bilimsel düşünme ile oluyor eğer ki siz akademisyenlerinize alanlarının düşünme seni kazandırıp mesela bir fizikçiye fizik felsefesi yapabilir hale getirmediğiniz zaman siz ondan bir fizik icadı bekleyemezsiniz. Dolayısıyla bütün e, üniversitelerdeki bölümlere mutlaka o bölümlerin filozoflarını e, yetiştirmek gerekiyor. Burada tekrar onu vurgulamak gerekiyor. Bir felsefe üniversitesi bu ülkenin kurması şarttır. Felsefe üniversitesi böyle felsefe tarihi değil. Aristone dedi, Eflatun ne zaman öldü gibi felsefe dedikodusu yapan bir felsefe değil. Nasıl fizik alanında nasıl biyoloji alanında mikrobiyoloji, genoloji alanında nasıl düşünme yapılabilir? Bunu öğretecek bir e, felsefe üniversitesi olması gerekiyor. Bu aynı zamanda sosyal bilimlerde de gerekiyor. Hele sosyal bilimler bugün sosyoloji, antropoloji, arkeoloji eğer ki e, düşünme işlemi yapılamıyorsa bu bilimlerin alanlarında herhangi bir kavram ve kurum icat etmek mümkün değildir. Sadece o zaman bilimi elle ve kolla yapılan boyutuyla yaparsınız ki bilim biraz sonra anlatacağım asıl aşaması kafa ile yapılan aşamasıdır. Şimdi Buradan bilime geçebiliriz. Tabii buyurun. Ee, bilimi de çünkü felsefe ve bilim birlikte gider. Ama felsefe ve bilim dinden ayrı gider. Burada da göreceğiz kutsal kitaplardaki efendim, bilim dallarının alanlarına giren bazı söylemlerini bilimsel, bugünün biliminin tespit ettiği bulgularla onaylatmaya çalışmak, teyit etmeye çalışmak da boşuna bir uğraşıdır. Onlarla zaman harcayacağımıza bugünkü e, bilim metoduyla bilim yapalım ve bilimsel bulgular ortaya koyalım halkımızı tatmin etmek için efendim bu zaten bizim kitapta var. Bizim kitap çok üstün. Biz de o kitaba sahip olduğumuz için biz de üstünüz. Bunlar hayali ve sanal üstünlüklerdir. Yumruk geldiği zaman yumruğu yiyorsun bütün bağırsakların affedersin ortalıkta dolanıyor. Oluyor yani. şimdi Bilimin çağımıza kadar üç tane kaynağı vardı. İlk kaynağı mitolojik kaynaktır. Mitos, efsane yani hayallerle, tahayyillerle üretilen bilgilerdi. Ama bunların daha sonra pek çoğu gerçek bilgiler olmadıkları ortaya çıktı. Gerçek olanları da vardı, var kullanıldılar da zaten ikinci kaynağı kutsal kitaplar olmuştur mitolojiden sonra kutsal kitaplar gelmiştir ilki Tevrat'tır orada da insanla ilgili insanın oluşumuyla ilk oluşumuyla evrenin ilk oluşumuyla ilgili şeyler vardır söylemler vardır fakat bunun arkasından Çağımızda bilimin kaynağı artık bizzat insanın kendisi olmuştur. İnsanın kendisi derken insanın ürettiği, icat ettiği, insana monte ettiği ve beş milyon yılda geliştirdiği ve bugünkü sistematik hale getirdiği beşeri akıldır. İnsan dediğimiz zaman beşeri akıl demektir. İnsan eşittir beşeri sistemli akıl o da eşittir fikir ve bilgidir eğer fikir ve bilgi yoksa yani hele kendin de üretememişsen yarım insansın mutlaka fikir ve bilgi üretmen gerekiyor ki tam insan olabilesin çünkü onu yapanlar var tam insan onlardır onu yapmayan da tam insan olursa olmaz olmuyor da zaten bir dövüşte ve kavgada görüyoruz ki tam insan yarım insanı dövüyor. Ondan sonra bağır durursun. Şimdi bilim kısaca yani bunu da çok kişiye soruyorum maalesef cevap alamıyorum. Anlıyorum ki bu ülkede bilimin ne olduğu ve nasıl yapıldığı da bilinmiyor. Bilim bir kere iki tane olduğunu bilimin bilmek gerekiyor. Bu da bilinmiyor ülkemizde. Bilim diye tek şey söyleniyor. Hangi bilim diyorsunuz? İşte bilim diyor. Anlattığı şeylere bakıyorsunuz doğa bilimi ya da lojik bilim. Ama ikisine aynı ismi kullanıyor. Halbuki elin oğlu Genellikle doğa bilimlerine science demiş. Science o da bilim demek. Ama insan aklı olan logosla ürettiği bilimlere loji demiş. Yani lojik bilimler. Dolayısıyla bilim iki tanedir. Doğa biliminin tanımı şudur. Evrende var olan olgu, obje ve olayı tanımak ve tanımlamaktır. Peki loji dediğimiz lojik bilimler nedir? Doğada var olmayan olgu, obje ve olay icat etmektir. Dolayısıyla doğa biliminde keşif vardır, lojik bilimlerde icat vardır. Doğa bilimlerindeki keşif insanı doğal varlığın yaratıcısı olan tanrıya götürür ama lojik bilimlerdeki icatlar lojik e, icatların yapıcısı ve yaratıcısı olan insan tanrıya götürür bunu severiz sevmeyiz bugünkü e, felsefe e, düzeyinin kullandığı tanımlar budur benim bunu kullanmamakla ben gerçeği yok edemeyeceğim. Onun için de hocam öyle denir mi? diye düşünen varsa o kendi sorunu efendim benim sorunum değil ben bugünkü realiteyi anlatmaya çalışıyorum ve ben de bunun böyle olduğunu kabul ediyorum. Nitekim bin yıl önceki kelam alimlerimiz bile yaratma kelimesinin insan için dahi kullanılabileceğini karara ve hüküme bağlamışlardır. Onda bir sakınca yok. Ama bizimki zavallı hiçbir şey üretemediği için böyle diğer büyük şeylerin mücadelesini vererek büyük adam olduğunu olacağını zannediyor. Kardeşim yumruk geldiği zaman yere seriliyorsun. Bunu halledelim önce. Sonra bunları da toplumuna böyle satarak sanal tatmin ve büyüklük enjekte ederek toplumunu da sömürme dahili sömürgecilik yapma İnsanların elinde zar zor bir bir güçlükle kazandıkları şeyleri almaya çalışma ki artık ülkede öyle zar zor çalışmayla de kazanma yok çok kolay da kazanılıyor kendi vücudunun etini yiyerek geçinmek dediğimiz ülkenin arazilerini rantlarla imarlarla inşaatlarla havayı da betonla dondurarak bina yapmakla çok kolay da para kazanılabiliyor. Ama bunu bilelim ki bu kendi vücudumuzu yemektir, bitirmektir, bu bitecektir. Ondan sonra ne yapacaksın? Evet. Ne yapacağız? Hocam, biliyorum. Evet, ara geldi. Kısa bir reklam arası. Aranlardan buradayız. <gülüyor> Çağdaş düşünmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam evet. en son rahatla para kazanmak kolay. Evet. Bu da insanın kendi vücudunu yemesidir demişsiniz. Evet. Buyurun devam edelim. Şimdi bilim iki aşamada yapılır. Yani doğa bilimi de lojik bilimde. Hele lojik bilimde ikinci aşama çok önemlidir. Birinci aşama laborantlık aşamasıdır. Yani tahlil, analiz tanıma aşamasıdır. İkinci aşaması kuram yapma aşamasıdır. Yani tanımlama aşaması, açıklama aşaması. Bu tamamen ak akli, ussal ve mantıksal bir işlemdir. Düşünme işlemini bilmeyen ve yapamayan bilimin asıl aşaması olan bu ikinci aşamayı yapamayacaktır. Yapamayınca da teknolojiye döküp uygulamaya dökülebilir hale getirip hiçbir icat yapıp kullanamayacaktır. Bugün bizim ülkede yapılan budur. Laborantlık boyutu yapılıyor bilimlerin ama ikinci aşaması düşünme kuram yapma aşaması olduğundan o yapılamadığı için bir tane icat yapamıyoruz. 200 üniversite 100 bin akademisyenimiz olmasına rağmen bir tane... Sosyal bilgi, bilgi, fen bilgisi ve felsefi fikir icat edemiyoruz. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız sürece hiçbir zaman it itha ihracatımız ithalatımızdan fazla olmayacaktır. Hep hazırı tüketeceğizdir. Bugün zaman kısaldığı için biraz daha hızlı gidiyorum hı hı, kusura evet. bakmasınlar. ...youtube'dan zaten sağolsunlar... ...tekrar tekrar izliyor ilgili kişiler... ...bize zaten... Evet ...bize zaten ilgili kişiler lazım... Yani ...bizim reyting derdimiz de yok... ...öyle popüler olalım diye de bir derdimiz yok... ...herkese anlatalım... ...herkes bizi sevsin takdirin... ...hele bir derdimiz de yok... İlgili kişiler... ...yüz kişi, bin kişi, on bin kişi... ...bir toplum için... ...çok önemli bir kaynaktır... ...bunlar lazım bize... Şimdi biz de hakikaten her alanda ve özellikle bilim alanında da el kol ve para boyutu ile ilgili olan işleri yapıyoruz. Ama kafa boyutu ile olan işleri yapamıyoruz. Mesela Ankara'da geçen gün öğrendim. Türkiye Milli Botanik Bahçesi kurulmuş. Ne milyonlar harcanmış çok da güzel olmuş ama gene bilim üretilemeyecektir oradan. Hı hı. Çünkü kafa boyutu yok kafa boyutunu yapabilecek bilen tanıdığım benim kimse yok yani hani kimse yok deyince de bazıları bozuluyor belki tek tük vardır e ama onlara da imkan verilmiyor o zaman hani kafa boyutu yok onun için hiçbir şey beklemeyeceğiz evet bilimi dinin hizmetinde kutsal kitapların hizmetinde kullanmaya uğraşmakla boş bir uğraşıdır çünkü e, insanlık bunu 18. asırda bilimsel ilahiyat diye geliştirdiği efendim, bir bilim dalıyla irdeledi, sorguladı ve kutsal kitapların özellikle Tevrat ve İncil'in içindeki e, bütün e, olayları arkeolojik, antropolojik, tarihsel ilgili bilim dallarıyla incelediler ve bunların birer mitoloji olduklarını ortaya koydular. Dolayısıyla bilimin, dinin ve kutsal kitapların hizmetinde e, kullanıldığı bir bilim dalı yoktur. Bunu bilelim. Dolayısıyla bizim kitapta da şu var, bu var. Bunlarla boşuna uğraşmayalım. Bunlar sadece bize duygusal tatmin sağlar, uyuşturur. Ee, ama uyandığın zaman e, realitenin ve problemin daha büyümüş bir şekilde dışarıda, günlük hayatta seni bekliyor olacağını bilesin. Kendin çözeceksin. Zaten felsefenin tespiti şudur. Bir kişi Tanrı'yı çok kullanıyorsa ve hele de hor kullanıyorsa bilin ki o kişi Tanrı'ya inanmıyordur felsefe böyle bir şeydir. Evet. Efendim, üç kelimelik bir cümlenin, üç adımlık bir hareketin, x-ray'ini, röntgenini çeker ortaya koyar ve adını da koyar. Böyle söylüyor. Çünkü, efendim, her şey bayatlar ve eskir. Daha 16. asırda eee İnsanlığın tabi o zaman batıdaydı bu, e, bu dalga. 16. asırda kutsal kitapların e, bilimin kaynağı olmadığına kesin kanaat getirmişler ve kararı vermişlerdir. Şöyle diyorlar artık bilgiyi kutsal kitaplarda değil objelerin yani nesnelerin varlıkların kendilerinde aramak gerekir kutsal kitaplar... gerçek bilginin kaynağı değildir. Artık gerçek bilginin kaynağı... objelerin kendisidir ki... bu da deney ve... gözleme dayalı... araştırma ile bulunabilir. Bu zor bir iştir tabi. Öbürü kolay bir iştir. Efendim... biz hep zor işten kaçarız. iş çıkmasından da kaçarız. Ondan sonra faturayı ödemeye gelince... kim ödeyecek? Halk ödeyemiyor vatan ödüyor vatan bu problemlere bu konulara el atmayan kişilerin vatan dostluğundan bahsetmeleri en büyük yalandır bunu bilelim bununla ilgileneceksin kardeşim kim iddia ediyorsa fakat Türkiye'nin başta ilahiyat katmanı kafa katmanı olmak üzere diğer dallardaki kafa katmanı da akademiye kafa katmanı da şu demin söylediğim şeye e, içsel uğraşı, düşünsel ve çalışma, araştırma sorgulama yaparak bu aşamaya ulaşabilmiş değildir. Bazıları fantazi, moda ve çağdaşlık bilgisi olarak bunu biliyor ama zihnen ona ulaşmış değildir. O nedenle de oradan her an geri e, dönebiliyor. 18. ve 19. asırdan sonra bu karar öyle bir gelişti ki şöyle diyorlar beyinler üzerindeki dinsel dokmaların baskısını kaldırmak gerekir. Bunu açıkça söylemişlerdir. Ve Batı'da hakikaten eee bu dinsel dokmaların işini bitirdiler ve ondan sonra da bu bilimsel efendim teknolojik e, patlama meydana gelebilmiştir. Şimdi tabii yani bizim ülkenin bu konularda efendim bir değer olarak ele alınmasına gerek yok çünkü bizim ülkenin dünya Entelektüel piyasasında bilim ve felsefe piyasasında hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla burada bunun zıttını söyleyecek kişilerin o piyasalarda hiçbir değeri yoktur. Sözlerinin de değeri yoktur. Söylemeye de gerek yok kardeşim. Yap göster. Herkes halka anlatıyor. Yapın. E yapması gereken anlatan kişinin kendisidir en başta. Herkes başkası yapsın. Hep başkası başkası. Kim yapacak? başkasıcı olmak da çok büyük bir hastalıktır. Psikolojik, felsefi ve sosyolojik bir, hatta sosyal psikolojik de bir hastalıktır. Başkasıcı. Detayına girmiyorum. Her alanda bunu e, görürüz. Şimdi tabii hakikaten Bu çağda, bu aşamadan sonra kutsal kitapları bilimin kaynağı olarak görmek çağımızın gerisinde kalmış olmanın delilidir, göstergesidir. Dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'e felsefi ve bilimsel derinlemesine baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in kendi getirdiği e, söylemlerinin aşılmasını istiyor. Bakın birkaç ayet vereceğim. Bunlara felsefi açıdan baktığınız zaman yani, müthiş anlamlar çıkıyor. Bir kere diyor ki velikilli ecelin kitap her kitabın bir dönemi vardır, her dönemin bir kitabı vardır. Bu ne demektir? Hiçbir şey sonsuza kadar sürmeyecek He. demek. Her kitabın bunu kendisi için de söylüyor yani nitekim Kur'an-ı Kerim'deki düzeyin düşünme bilim fikir bilgi düzeyinin Allah'ın son düzeyi olamayacağını basit bir mantık uygulaması ile görürüz ama onun hala kıyamete kadar içeriklerinin aynen devam edeceğini iddia etmek Kur'an-ı Kerim'in geldiği dönemdeki akıl çapından daha küçük akıl çapına sahip olmak demektir. Kur'an-ı Kerim onu biz indirdik, onu biz koruyacağız. İnna nahn nezelnâhu ve innâ lehu lâfiz. Onu biz indirdik, biz koruyacağız. Buradan kastı ne? Kur'an'ın bütününün karakterini bilmezsek bu ayeti kerimeyi ...getirir, gelişmelerin önünde engel olarak, takoz olarak kullanırız. Ondan sonra da bizim kitabımız gelişmeye engel değil diye çifte, kişilikli, sahte efendim, e, karakter ortaya koyarsınız. Kur'an'ın bir kere istediği her şeyden önce tevhiddir. Tevhid sadece niye Tanrı'nın tek olması çok önemli... Çünkü tane iki tane olursa insanların da karakteri iki tane olmak zorunda. Onun zevki ayrı, öbürünün zevki ayrı. Ayrı ayrı yani görünümde olması gerekiyor. Allah'ın tek olması demek bize yansıması karakterimizin teke inmesi demektir. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim diyor ki ve yesfernel Kur'an li zikri felsefede indirgeme diye bir kavram var indirgeme. Biz Kur'an anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Bir sürü var böyle ayet. Aynı anlamda. Ne demektir? Biz Kur'an'ı o günkü muhatapların özellikle anlayacakları şekilde onların akıl çapı, bilgi düzeyi algılama kapasitesine göre indirgedik indirdik. Bu Allah'ın son düzeyi değildir. Bırakın 1500 yıl önceki düzeyin Allah'ın son düzeyi olmasını bugünkü düzeyde hele 1 milyon yıl sonraki düzey bile Allah'ın son düzeyi olamayacaktır. Şimdi bütün bu gerçekler varken bizim nasıl da böyle tam tersi olabiliyoruz o da hakikaten eğirdelemeye değer bir konudur evet Kur'an-ı Kerim'in amacı o dönemdeki düşünme biçimi olan dinsel düşünmeyi aşmak İnsanların ondan bin yıl sonra ulaştığı ve bugünümüzün düşünüş biçimi olan akılcı ve bilimsel düşünmeye geçmek olduğunu Kur'an-ı Kerim'in amacının görüyoruz. Bakın, buna dayalı olarak şunu söylemek gerekiyor. Her zaman dindar olunabilir. Güzel de şeydir. Disiplinliktir, düzgünlülüktür, düzenliliktir. Ama nasıl ki bin yıl önceki insanlar bugünkü akıl çapının gerektirdiği şekilde dindar olmak zorunda olmakla ve olmakla yükümlü olmadıkları gibi biz de bugünkü akıl çapının düzeyiyle ...dindar olmak zorundayız. Bin yıl önceki... ...akıl çapının düzeyiyle... ...dindar olmakla... ...yükümlü değiliz. Ama akıl çapını tabi... çağa çıkartmak lazım. Zor iş. Zor olduğu için... ...kolay şeye yapışıyoruz. Efendim Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Ya sen ne kadar anladın bunu? Hangi akıl düzeyiyle bunu anladın? Böyle de efendim Kur'an-ı Kerim'e e, en büyük e, haksızlık yapılmış oluyor. O zaman da ne oluyor? Bakın daha önce de söyledim e, çağı yakalamakta geciken toplumlar gecikmiş eylem yaşarlar ve bu gecikmiş eylemi de geçmişe dönerek yaşarlar. Geçmişteki kavramlarla kuramlarla kurumlarla bugün var olunamaz. Geçmişi bugün yaşayamazsın. Buna anakronizm deniyor zaten. Bugünü bugünün kuramları, kurumları, kavramları, değerleri, bilgileriyle yaşayabilirsin. Anlatabildik mi? Bugünün o nedenle 18. asır sonrasının her alandaki kavram, kuram, kurum, değer, sistem, fikir, bilgi ne varsa bunları iyice öğrenmek, bunlarla oluşmak ve bunlarla ürün verebilir hale gelmek şarttır. Açık ve net söylüyorum bu hale gelmediğimiz takdirde bu toprakları elimizde tutamayız bu iki kere iki dört kadar böyle görüyorum bunu çünkü ben ileri dünyayı biliyorum gördüm yaşadım okudum inceledim düşündüm burayı da görüyoruz tutamayız bir an önce her taraf siyaset olmuş hiçbir şey değişmiyor konuşulan konulara bakın. Hiç bu problemle meşgul olan yok. Kardeşim, bugün problem diye saydığımız her şeyin temel kaynak, bataklığı burası. Bunu halletmedikten sonra o problemler sürüp gidecek ve problemler sürdükçe her zaman açık veriyorsun ve bu açık bir yerlerde birikiyor ve seni açtığı zaman seni boğacak bu, bu kaçınılmaz bir şey İşte şimdi ramazan geldi Allah mübarek etsin herkesin Ramazan'ını kutluyorum yani programlara bakıyorum din programlarına vallahi içim gidiyor hala orucu bozan mide gazları hala namaz abdesti bozan mide gazlarıyla meşgulüz ya bin yıl olmuş müslüman olalı bir toplum hala bunları soruyor ya bundan daha harcıklı bir durum olmaz ve bunlar da öyle büyük zor mevzuat yapılmış ki ibadet yapma diye yani kardeşim bu mevzuatların hiçbiri Kur'an'da yok ki şimdi o nedenle felsefe teolojik ve metafizik konuları üçe ayırır bir tanrı öbürü iman öbürü dindir bunlar birbirinden farklıdır. Din demek Tanrı demek değildir. Tanrı demek de din demek değildir. Hele bu din ve iman artık eskisi gibi değil. Çağımızda gerçi Tanrı e, betimlemesi tasviri de artık çağımızın gelişmiş akıl çapı ile yeniden yapılıyor. Ama artık o eski tür din ve eski tür iman dönemi bitti. Bugün o geçerli değil onlar. O nedenle deizmden mesela yakınılıyor. Evet. Kardeşim boşuna değil ki. Deizm Tanrı'ya inanmak. Kötü bir şey değil. Ama din işportacılarının Tanrı ile pek işi yok. Zaten Kur'an'ı da hiç okumazlar, anlatmazlar. Hep din diye hadis hadis diye din anlatılmaya çalışılır. Halbuki efendim e, din eski tür din anlayışı e, bugün bitmiştir. Eski tür iman da bitmiştir. Çünkü iman bilmeden olur, yapılır. Bir de tabi bunun bu ülkelerde felsefesi yapılmadığı için iman etmek ne demektir? Nasıl bir şeydir? Ne yapılırsa iman edilmiş oluyor. İnsan bedenindeki hangi organla bu yapılır? Bunları da bilmiyoruz. Kalp diyoruz, kalbin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani fiziksel kalp değil, öbür kalp nedir? Bunu da bilmiyoruz. Hepsini bir tarafa bırakalım. Bugün bilmeden, yani düşünmeden ki geçmişte oydu, imana yer yok bugün. Bugün artık algılama ile zihinsel düşünme yaparak Tanrı ile e, iletişim ve ilişki kurmaktır. E, onu kabul etmektir. Tanrı diyorum çünkü Tanrı cinsisindir, genel isimdir bütün dinlerin tanrısını içerir ifade eder ama mesela Yahova dediğimiz zaman özel isimdir. Çünkü Yahudilerin tanrısının özel ismidir. Allah dediğimiz zaman İslam'ın tanrısının özel ismidir. İşte Brahman dediğimiz zaman Hinduizmin özel ismidir. Hüristliyanlara geldik günlüğün cevap yaptık. Hüristliyanlara halen soruyorlar <gülüyor> sorun devam edin efendim e, bir özel tanrı ismini genel tanrı cins ismi yapmak mümkün değildir şimdi biz uğraşıyoruz genel tanrı cins cins isim olarak Allah'ı kullanıyoruz bu teolojide kabul edilebilir bir şey değildir hı hı. yani altyapısı yok e, temeli yoktur efendim teoloji kabul etmiyor bunu sen istediğin kadar zorla Olmuyor. Şimdi tabi bütün bu bütün bu aşamalar yapılırken insanlık dünyasında 1500 yılda biz o 1500 yılda bir kere bir kaybettik. Yani milattan sonra 3. asırda başlayıp 18. asırda biten işte kitabımızda bunları detaylı anlattık. Biten bu 1500 yıllık bir düşünme biçimi ve çeşidi bizde yapılmamıştır. Bizde yapılmadı. Geri gelmişken kitabınızı da göstereyim. Evet. Siz devam edin hocam. Yani, bu yapılmadı. Bunu kaybettik. Üstelik üstelik orada bu düşünmeler yapılırken bizim özellikle ulema takımı yani toplumun kafa katmanını işgal eden o takın kendisine iş çıkacak ve bir de zor iş diye e, bu bunu hep kötülemişlerdir. E, 500 sene önce yazılan kitapları, fıkıh kitapları, kelam kitaplarını medreselerde 400-500 sene okutmuşlardır. Oh ne ale memleket! Git gel salla başın al maaşını hiçbir ürün üretmek zorunda değilsin. Dolayısıyla toplumu ne yaptılar? Geride bıraktılar ve birinci dünya savaşı geldiğinde bir düş yumrukla bin yılda milyonlarca şehit ve milyonlarca gazi vererek edindiğin en az 5 milyon kilometre kare araziyi 3 yılda verdin. Ama görüyoruz ki Osmanlı'nın o son 300 yılı özellikle ki o durum halen devam ediyor. Bakın 15. asırda batıda Rönesansı gibi ve daha sonra aydınlanmaya götüren o müthiş yenilikler yapılırken bizde 17. asırda bile Osmanlı büyük şairi Nabi diye biri var. Bakın o ne söylüyor. <gülüyor> Hikmetü felsefeden eyle hazer evliya zümresine eyle nazar. Yani felsefeden sakın evliyalara bak. Kardeşim nazarı Kur'an-ı Kerim'de gördük. Evliyalara nazar ettiği bir şey diyor mu Kur'an-ı Kerim? Demin nazar kelimesi. Hı hı. Doğaya bak, evrene bak, göğe bak. Nasıl? Niye oralara bakmadın da evliyeye bak diyorsun? Bugün de öyle oluyor. Ne fark var? 300 sene sonra ne fark var? Herkes evliyeye koşuyor. Kardeşim evliya sana bir gecede bir yazılım yapabilecek bir akıl verebiliyor mu? Neye ne sağlıyor evliye? İnsan ilişkisi iyi insan olmak. Yahu kardeşim halen insan olma, insan ilişkileri, insani davranış konusunu bile halledemedik be. Elim onu hepsini halletti. Sisteme koydu. Şimdi bu ülkede yapılan vaazları hiçbir orada yapılamaz yalan söylemediği bir vaz edemezsin oralarda birinin arkasından dedikodu gıybet yapma hırsızlık yolsuzluk devlet malını çalma diye böyle bir vaaz yok niye yapma ihtimali yok orada onlar aşıldı sisteme koydu kendine güvenen, hani erkekse birisi çıksın da on liralık bir rüşvet alsın bakayım vatandaşından. Bak ne oluyor? Alamaz. Ama biz de hala adamlar, insan ilişkilerini, davranışlarını hallettikleri gibi hayat sade bunlardan ibaret değil ki. Bütün gün din diye anlatılan şeylere bakıyorum nasıl davranacağız? Onunla hep ilgili. Kardeşim bu işin nasıl bir ekonomik sistem nasıl bir banka sistemi efendim nasıl bir toplumsal sistem nasıl bir bürokratik sistem nasıl bir teknolojik nasıl bir fizik bilimi ya bunlarla ilgili ne söylemimiz var? hiçbir şey böyle olmaz böyle gitmez ve biz halen felsefeyi ihmal ediyoruz bunu bilelim bugün felsefe yoksa bilim yoktur çağımızın asli güç unsurlarına bakıyoruz en dibinde temelinde felsefe yani sistematik düşünme geliyor o da e, bilimi üretiyor o teknolojiyi üretiyor o sanayi üretiyor sanayi da finans kapital ve parayı üretiyor ben burada İmam Hatiplilere bir e, misyonlarının olduğunu hatırlatmak istiyorum devlet imam çok yatırım yapıyor evet. efendim ama bunlar bunun hakkını ödemesi lazım bakın dinsel toplumları ancak dini bilenler çağdaşlaştırabilir dini bilmeyenler çağdaşlaştıramaz batıda da böyle oldu diğer ülkelerde de böyle oluyor bu imam hatipliler dün böyle bir vebali ve sorumluluğu var kendilerini bu konuda ispat etmeleri gerekir bir an önce çay yakalasınlar öyle geçmişe dönük pısırıklık, mistiklik hallerine bürünerek bu toplumun, bu milletin kaynaklarını harcayarak topluma ihanet etmesinler. Toplumu kaya yakalasınlar ve toplumu ileri götürsünler. Hı hı. Bakın, bilmeden konuşuyorlar. Ee, gidin bakın, sapık cemaatlere ve tarikatlara mensup olanlara bakın, kendi İmam Hatip'i göremezsiniz. Nerede imamatı okumamış dini bilmeyen çoğu da üniversite mezunu hep diye o laik eğitimden de gelmişler efendim hep onlardır. Bunu da bilelim. O nedenle bakın çağın gidişine dur diyemezsiniz. Şimdi bu gerçekleri bilmemiz gerekiyor. Auguste komp diyor ki bu adam 19. asır düşünürü İnsanlık teolojik ve metafizik aşamalardan geçti, bilimsel aşamaya geldi. Bütün insanlar bu aşamalarda olanlar bile şu anda buradan geçecekler, bu çağımızın bilimsel aşamasına gelecekler. Bilimsel aşamaya geldiğinde demin söylediğimiz o eski din anlayışı, Tanrı anlayışı, iman anlayışı bitiyor. O zaman siz anlayacaksın deizm artıyor diye bir fetva ile bu sapıklıktır diyerek bunu halledebileceğini sanıyorsun. Kardeşim senin görevin fetva, sapıklık fetvası vermek değil. Çağımıza uygun nasıl dindar olunabilir onun paradigmalarını ortaya koymaktır. Devletin o güzeli VIP makamlarını işgal edip nimetlerini yiyip de Böyle okul mezunu eski elli yıl önceki köy hocalarının yaptığı işleri yaparak sorumluluğundan kurtulamazsın. Freud de diyor ki herkes çocukluk döneminden gelir. Bebeklik ve çocukluk dönemi. Hı hı. Çağımız yetişkinlik dönemidir. Hiçbir toplum toplumlar da öyle bebeklik ve çocukluk dönemlerinden geçerler. Hiçbir toplum bebeklik ve çocukluk döneminde kalamaz. Bu eski din anlayışları çocukluk döneminin insanlığın ürünleridir. Yetişkinlik dönemine gelecektir. Geliyor da o zaman da sen yetişkinlik dönemine göre bir tanrı ve din şeyi e, ortaya koymak zorunda. Bu ilkenin kafa katmak. Şunu da söyleyeyim. Din tanrı demek değildir. Tanrı da din demek değildir. Tanrı tanrının yüzünüdür. Din Tanrı'nın ürünü değildir, insanların üründür genellikle. Onun için kutsal kitaplara bakın, genellikle onlarda din yoktur. Sadece felsefesi vardır, zihniyeti fikri vardır ama o ritüel, tören, merasim, işte ibadet dedikleri o fiziksel, biçimsel şeyler hep sonradan icat edilmiştir. Önce Yahudilikte olmuştur bu, Tevratlarda yoktur. Daha sonra Mişna, Mitraş ve Tanrık gibi, bizim tefsir, fıkıh gibi daha sonra onlardan e, kopya ederek aldık, oluşturduk. Efendim Hristiyanlıkta da kateşizma dedikleri, kanonluğu dedikleri, yani bizim ilmihal kitapları gibi kitaplarla bu dinler oluşturulmuştur. Hı hı. Din bir felsefedir kardeşim. Tanrı'ya, her dinin tanrısına, zihinsel ilişki kurabilecek tanrısını zihinsel algılayabilecek düşünsel, idesel, fikirsel algılayabilecek bir şeydir bunu bilelim bu ya tahallük eden işlerden kaçarak öyle bedensel, fiziksel efendim beton taş, duvarlarla falan din olmaz bundan sonra ve bu da zaten şeye aykırı Kur'an-ı Kerim'e bakın ben web sayfamda zaman zaman bunlarla ilgili detaylı bilimsel ve felsefi yazılarımı yazıyorum. Hı hı. İlgilenenler okuyabilir ulusaldemokrasi enstitüsü.org diye okuyabilir şunu bilelim ki ben ayak katmanına hitap etmiyorum ben kaba katmanına hitap ediyorum ayak katmanda olabilir ama kafasını çalıştırıyor olabilir ben onlara hitap ediyorum An o nedenle böyle kafa sal boyutla işi olmayanlar onları okumasınlar. Evet hocam Şimdi, Maktimiz bitti mi? Evet. Ne yazık ki. Allah Allah. Evet. Daha konularımız var ama bir daha hiç Bu Ramazan biraz dolayısıyla evet. biraz geç başlıyoruz ama Hı -hı. herhalde ya, bu haftaya sekiz buçuk gibi mi? işte. Yeni netişte göre. Hı -hı. sonra hemen başlayacağız. Efendim böyle oldu Ramazan dolayısıyla. Evet. Biraz yani. daha hızlı evet. hızlı anlatmamız gerekti. Öyle oldu bugün hızlı anlattım. Evet. Evet. Bir sonraki programda yine devam ederiz. Böylece tamam. noktalayalım. Tamam. Çağdaş düşünmenin sonuna geldik bugünlük. Bir sonraki programda tekrar burada olacağız. Hoşçakalın.